İtivar, İtivar, İtivar haber. Vessalatu Vesselamu Aleyi Resulina Muhammedin ve Aleyhi ve Sahbihi Ecmu'in. Ya Allahu Ya Mu'in, Ya Hennanu, Ya Mennan, Ya Kerim, Ya Gaffar, Ya Rahim, Ya Rahman. Bunun istisnası yoktur. Herkes bu dört soruya cevap verecek.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 Etinden, kemiğinden, bedeninden soracaklar, bedenin nerede eskidin? Hesaplar ellerin, ayakların nasır tuttu, vücudunu yıprattın, eskittin. Bu beden nerede eskidi? Hesap ver. ilmihi عِلْمِهِ مَا دَا İlimden soracaklar, hocaysan okutun. cemaatsan dinledin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 Üstü başı peşmürde, toz toprak içerisinde Harun Reşid'in huzuruna çıkıyor. Harun Reşid diyor ki o büyük İslam devleti komutanı diyor ki Peygül ne bu halin senin böyle üstün başın perişan. Peygül Dan'e diyor ki cehennemden geliyorum abi. Lan ne işin vardı cehennemde? Devludane dedi ki ateş almaya gitmiştim dedi. Ne ateş mi dedi? Evet dedi. ''E peki alabildim mi?'' dedi. ''Yok dedi, alamadım.'' dedi. ''Niçin?'' dedi. ''Cehenneme gittim.'' dedi. ''Zabani'lere dedim ki, ben buraya ateş almaya geldim. Bana bir ateş verir misiniz?'' ''Zabani'' dedi ki, ''Burada ateş olmaz.'' dedi. ''E ne yapacağım ben? Herkes dünyada, herkes dünyadan ateşini alarak buraya gelir.'' dediler.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 Anamızın karnındayken birisi bize deseydi ki nasılsın iyi misin çok iyiyim kardeşim derdik. E peki ananın karnından başka bir dünyaya daha güzel bir dünyasını getirsek ister misin veya böyle bir dünyaya inanır mısın? Yok ya şey mi olur? Dünya bu anamın karnıdır derdi. Amma ve ne oldu? Ondan sonra dokuz ay geçiyor ve dünyaya geliyoruz. Aaa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 şu an biz anamızın karnında bir bebe gibiyiz biz dünya hayatında. Rüyada çok güzel şeyler görüp de ee bize efendim bu alemden gördüğün rüyadan çok daha tatlı bir dünyayı haber verenlerin peki dünyasındayız şu an. Ahiret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 o kadar daha gerçek var ki. Demek istiyorum ki ahiret var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya jell dine ameno. Ey iman şerefiyle müşerref olan kullarım, itte Allah'tan korkun. Volden zor nefsüm maqatte Herkes yarın için ne hazırlıyor? ona baksın diye Cenab-ı Celle Yıl olduğu zaman gelir gider. Hı hı. Dosyaları inceniyor, inceleniyor. Defterler inceleniyor. Karma ettik, zarar mı ettik. Dünyanın bir bilançosu var. Ahiretinde bir bilançosu var. Herkes yaptığına baksın diyor Cenab-ı Celle Celalu. Vettekullah <gülüyor> Allah'tan korkun. Haramlara helallara dikkat edin. İnnallâhe kabirun bima te'amelun. Yaptığınız her şeyden ben haberdarım diyor Cenab-ı Hak Celle Celalu. Allahu Teala allah Teala vermiş olduğu, yüklemiş olduğu görevleri bir hakkın yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Yavuz Sultan Selim babası Sultan Bayezid-i Veli vefat etmeden önce böyle bir efendim torbası vardı, Ağızda, ağzı büzgülü bir pes torbası vardı.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 Onu da benimle birlikte mezara defredin dedi. Niye dedi böyle yapıyorsun dedi. Savaştan dönüyorum o tozları topluyorum dedi. Ee, bu şekilde tuğla yapılacak, mezarıma koyulacak. Çünkü yarın ahirette Allah bana Bayezid, Bayezid beyaz hesaplar. Dünyada ne yaptın söyler misin diye eğer hesap sorarsa diyeceğim ki ya Rabbi bana sorma. Ha bu tuğlayı konuştur.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 Aşk, bedel ister bedel. Aşk, şirk kabul etmez. Aşk, pazarlık kabul etmez. Aşk, asla ve ortak kabul etmez. Paranın zekatı, para vermektir. Malın zekatı, mal vermektir. Aşkın zekatı, aşkın bedeli can vermektir. Can! Cenab-ı Hak o noktada hepimizi sabit kadem eylesin. Sultan Murat Hudaven Kosova Harbi'ni yapmadan önce çok fena bir rüzgar vardı. Neticede ellerini kaldırıp toz içerisinde Cenab-ı Hak Celle Celalü'den şehitlik istedi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 Sultan Murat dedi ki evlatlarım attan inmeye buyurdu. Ne demektir bu? Kıyamete kadar şeriatın namusunu korumak için, şeriatın sancağını korumak için attan inmeye sus buydu Sen daha nereden kalktın buraya geldin? Sen onun torunusun sen.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 biz Muhammed Mustafa'yı sevdik onun üzerine biz gül koklamayız biz kubarıp ayine almam cihanı ya Resulallah değişmem muhine heftasmanı ya Resulallah duyunca makdemi teşrifiz Zulb-i Adem Değişti Habbe'ye bav Ya Resulallah Ey Osmanlı'nın Yetim torunları Öksüz çocukları ne diyor Dede Kubarıp ayinen Almam cihanı Ya Resulallah Ya Resulallah Dünyayı bana verseler, senin ayağının tozuna değişmem ben. Değişmem muhine, heftasım ya Resulallah. Yedi kat gökyüzünü ve semayı bana verseler, senin saçının terine ve kılına değişmem ya Resulallah. Duyunca... Demir cen şrifin sulbi paçindan adam. Adam Ali İslam cennetteyken, cennette bir lava gördü. Yavhan'ın üzerinde La İlahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyordu. Adem babamız Cenab-ı dedi ki Ya Rabbi Abul La İlahe İllallah anlıyorum. Anlıyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Tamam sen Allah'sın. Bu Muhammed kim? Muhammed senin elçin yazıyor burada. Bu Muhammed kim? Cenab-ı Hak ki O senin zürriyetinden ve neslinden gelecek olan en son peygamber. Peygamberlerin Taci ve Seyyidi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve diyor ki duyunca makdem teşrifin solb-i fakinden adem değişti habbeye bağ cinanı ya Resulallah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 Ey keremler kanı merhamet buyur Hızırla <gülüyor> İlyas'ı gönderim imdata Ey keremler kanı merhamet buyur <gülüyor> Hah, Şimdi ben sizinle savaşa giderim ben Muhammed urmeti eman ver bize Kamil iman ile zaman ver bize, cenneti da mekan ver bize, ey keremler kanı merhamet buyur. İmmeti Muhammed oldu perişan, esrarı mahvoldu, kalmadı zıshan. Ey Vahidi mutlak sensin Kerem şan, ey Keremler kanı merhamet buyur. <gülüyor> Bakalı ki aleme senden özge yoktur bize bir güman. Yarap bize göster bir darul eman. Ey keremler kane merhamet buyur. Muhammed ordeti reddetme bizi. Dergâr rahmetten seddetme bizi Ağyar zümresinden addetme bizi Ey keremler kanı merhamet buyur <gülüyor> Habibindir senin ahmet Muhtar sen bizi aff aman ya gafar ey keremler kanı merhamet buyur <gülüyor> bi hormet ya peygamber, nuru peygamber embiya evliya cümle rehber yare garin gısal sıddık ekber keremler kanı merhamet buyur. Enbiya evliya urmeti yarab. Eskriya esviya urmeti yarab. Refah şürefa urmeti yarab. Ey keremler canı merhamet buyur. Diyankı yarabbim Zat-ı ya Rabbim İlmi hikmetin Bi'ankı ya Rabbim Şanı kudretin Ey keremler kanı Merhamet buyurun <gülüyor> Bi'ankı ya Rabbim Zat-ı Esrar ya Rabbim ilmi hikmetin, bir hakkı ya Rabbim şane kudretin, ey keremler kâlim merhamet duyur. Bugün Ya Rab Abd-i Zelil'dir merhamet Gözü alildir Sebkati rahmetin Elde delildir Ey keremler Kâne merhamet Buyur Bayram oca bugün Abd-i Zelil'dir Muhtacı Merhamet Gözü alildir Sebkati rahmetin elde delildir. Ey keremler kanı merhamet buyur. Cemaat cemaat bugün yarab Abdülcelildir. Muhtaj merhamet gözü alildir fukat rahmetin elde delildir. Ey keremlerkanı e merhamet buyur. Ey keremlerkanı e merhamet buyur. Ey keremlerkanı e merhamet buyur. Allah'ım, Allah'ım. ''A bu kullarını sen yarattın Allah'ım, ta nerelerden katlar buraya gelirler Allah'ım, otobüsle geldi, taksiyle geldi ama Allah'ım bunların var ya öyle bir sevdası vardır ki otobüsleri de olmasaydı, taksileri de olmasaydı bunlar yürüye yürüye buraya gelirdi ya Rabbi, bunlar buraya sürüne sürüne de gelirdi ya Rabbi.''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 Dörmek için yaratmadığı Yarabbi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 Allah'ım, Allah'ım konuştuklarımızla bizlere muamele yapma Allah'ım biz dua etmeyi dahi beceremiyoruz Allah'ım ama yarabbi, ama yarabbi gözyaşlarımızın anlamıyla bizlere muamele eyle Allah'ım rüyada bulunmaktan, kibre, gururuna kapılmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım böyle birkaç tane aciz bir araya gelmişiz bir kenarda seninle uğraşıyoruz Allah'ım Bizim Muhammed Mustafa'ya bağıştı Allah'ım derdimiz suizan değil ya Rabbi sana nazlanıyoruz Allah'ım bir kedi bile geliyor miyav miyav diyor Böyle bir acepe diyor ki ya Rabbi sonunda alacağını alıp gidiyor hayvan Sabahin kümesi açıyoruz tavuklar gülü bili bili yapıyorlar alacağını alıp gidiyorlar ya Rabbi bu kulların sabahında erken saatinde senin kapına dayandı bunları bir şey istiyor Allah'ım multimassal Çevir <gülüyor> <gülüyor> Bizi mahruminden eyleme Allah'ım. Makbulinden eyle Allah'ım. Dünya ve ahiretimizi abat edecek amali salihaya bizleri mavfak eyle ya Rabbi. Dostlarına bize bağışla ya Rabbi. Eğer onlar bize şefaat etmezse başta Resul-i Eklem sağ ve sellem ardından sahabe tabi, tedavu tabi ve diğer evliyaullah. Eğer bizim elimizden tutmazlarsa biz hapı yuttuk ya Rabbi. Ya Rabbi anadan babadan öksüzlüğe dayanamıyor.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 Biz gariplere merhamet eyle ya Garibim bir kesim yoktur en iyisin Allah'tan gayri. Ben ahım kalmadı Allah'tan gayri. <gülüyor> Kırmlı Ramiz Paşa söylüyor. Adam kimseden dostluk görmüyor. Kimseden vefa görmüyor. Çekilmiş kenara bunu söylüyor. Dedeceğim benim. Ne güzel söylüyorsun. Ben diyor garibim. Kimsem yok diyor.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 bitersen. Namazını bitir. Ondan sonra kaldır ellerini. Cenab-ı Hak Celle Celale'ye yavvar. Garibim bir kesim yoktur en iyisim Allah'tan gayri fenahım destekirim kalmadı Allah'tan gayri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 Sen söyle, Mevla dinlesin. Mevla söylesin, sen dinle. Sen söyle, o söylesin. O söylesin, sen dinle. Sen ana, o sana. Sen ona, o sana. Kaybol git, tamam. Ne halim varsa gör orada. Ne ihtiyacım varsa anlat Cenab-ı Ama arada beni de bulutma. Elfa atira İ itibar iti haber.